إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد يشمل أساس كتاب مزن.الثامن عشرة.الثامن عشرة.الثامن عشرة.الثامن Allah'ı tanımanın hükümlerini söyledik. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve şimdi el usulü thani yani marifetü dinil islam bil edille diye müellif rahimu allah kitabına yer almıştır. Burada diyor ki burada müellif rahimu el usulü thani Ey marifet-ü dinil İslam İkinci esas Marifet-ü dinil İslam İslam dininin bilinmesi ve tanınmasıdır Neyle? Bil edille Delilleriyle Kulaktan duyma değil Şundan bundan duyma değil ya Delilleriyle bilme Bil edille Ve hova o ki El istislam lillah Allah'a hakkıyla teslim olmaktır Yine neyle? Bittevhid Tevhidle Allah'ı birlemekle olur bu iş. Ve enkiyaduhu lehu bi't-ta'ati ve'l-bira'ati min'ş-şirki ve ehlihi ve huve 3 meratib İslam, iman ve ihsan. Diyor ki burada İslam tevhid ile Allah'a teslim olmak, itaatle ona boyun eğmek, şirkten ve ehlinden beraettir. Burada İslam dini üç mertebedir diyor. Birincisi İslam, ikincisi iman ve ihsandır. Her mertebenin de rükunları vardır. İbn-i Etheim'in bunu şerif ederken diyor ki, Üç temel esasdan biri de delilleriyle İslam dinini bilmektir diyor. İslam dinini delilleriyle bilmekten kasıt, kitap ve sünnetteki delillerle bilmektir. İslam dini veya sadece İslam'da ne yapabiliriz diyebiliriz burada. Niçin? Çünkü tevhid ile Allah'a teslim olmak, itaatla ona boyun eğmek şirklerden ve ehlinden berâ'ettir. O halde İslam üç hususu içermektedir. Kulun Rabbine şer'i teslimiyet ile teslim olması gerekir. Bu da Allahu Azze ve Celle'yi tevhid etmek ve ibadete onun birlemekle gerçekleşir. İşte kulun övelmesine sebep olan ve kendisi dolayısıyla sevap kazanacağı teslimiyet budur. Allah'ın kevni ve kaderi hükmüne teslimiyete herhangi bir sevap yoktur. Çünkü insan insan için bu teslimiyet ister istemez gerçekleşecek bir şeydir. Allahu Azza ve Celle ve lehü esleme men fi's semawati ve'l ardı taw'an ve kerhen ve ileyhi yurc'un. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi ister istemez ona teslim olmuştur. Taw'an ve kerhen. İster istemez. Razı olmuş veya olmamış. Taw'an ve وَاِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Ondan sonra ona döndürüleceklerdir buyurdu Allah Aziz Hocam. İşte burada itaat ile Allah'a boyun eğmeye gelince bu da onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmakla ne olur? Gerçekleşir. Çünkü emirde itaat emri yerine getirmekle, nehide itaatte yasaklarını terk etmekle olur. Burada şirkten beraat ondan uzak durmak ve onu terk etmek demektir. Bu şirk ehli olan müşriklerden de uzak kalmayı gerektirir. Allahu Azze ve Cell, Celle, Celle Celalu Mümtehine suresi. Mümtehine suresi 4. ayette şöyle buyuruyor. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله kafirnabeküm ve beda ve beda aramızda ve aranızda düşmanlık ve nefret ebedi ta ki Allah'a tek iman edene kadar İbrahim onunla beraber olanlar da sizin için gerçekten uyulacak güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: Muhakkak bizler sizden ve sizin Allah'tan başka Taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyor, reddediyoruz. Allah'a bir ve tek olarak iman edinceye kadar bizimle sizin aranızda ebedi sürecek bir düşmanlık ve buz başlamıştır. Demişlerdir. Mümtehine suresi 4. ayet. Burada Muhammed İbn Abdülvahab Rahimullah diyor ki burada İslam dininin biri Diğerinden üste olmak üzere üç mertebeli olduğunu açıklamaktır diyor kitabında. Ve bu mertebeler İslam, iman ve ihsandır. Bunun delili Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden <gülüyor> müminlerin emiri Ömer İbnül Khattab radıyallahu anh'ın yoluyla rivayet edilen hadistir. Bu rivayete göre Cibrayi aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam, iman ve ihsana dair soru sormuş. Resulullah Aleyhissatü vesselam ona bu hususları açıkladıktan sonra "Haza Cibrilu ataakum yuallimukum dinukum" söylemiştir. Bu Cibril'di, Cebrail'di size dininizi öğretmek üzere geldi buyurmuştur. "Fa erkanu'l-İslam 5 diyor. İslam'ın rükünleri 5'tir diyor. Birincisi Şehâdetü en lâ ilâhe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Şehâdet ederim Allah'tan başka hak ilah yoktur ve onun elçisi ve resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. 2. Ve ikamussalâh. Namazı düz doğru kılmak ve itâ'izzekâ. Zekâtı hakkıyla vermek ve savmü Ramazan. Ramazan ayı da orucunu tutmak. وَحَجُّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ Ve Kabe'yi tavaf etmek, haccetmektir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Uthaymin Rahim valla bunu şerh ederken diyor ki İslam'ın beş esas üzerine yükseldiğinin delili İbn-i Ömer radıyallahu anh rivayet ettiği şu hadistir. Resulullah aleyhissalatü vesselam Bu niye l-İslamu ala khamsin şehadetin en la ilahe illallah Şehâdetü en lâ ilâhe illallah ve en Muhammedün Resûlullah ve ikâmu's salâ ve itâ'uz zakâ ve savm Ramazan ve hac'el Beyt'il Haram. Ne burada Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulü olduğuna şahitlik etmek tekbir yükündür bu. iki halinde olmalarına rağmen tek bir rükündürler. Çünkü ibadetler ancak her ikisinin bir anda gerçekleştirilmesi esasına bina edilmişlerdir. Buna göre Allah Azze ve Celle'nin ihlasla işlemedikçe hiçbir ibadet kabul olmaz. Ve burada antiparantez çizecek olursak herhangi bir amel olursa olsun herhangi bir amel olursa olsun Bir kişi örneğin mesela amel yaptığı zaman niyeti mutlaka Allah rızası için olması gerekiyor. Yeterli mi? Asla yetmez. Niçin? Çünkü niyeti Allah rızası için olduktan sonra aynı zamanda ne olması gerekiyor? Sünnete uygun olması gerekiyor. Aleyhisselatü vesselamın sünnetine uygun olması gerekiyor. Niyeti Allah rızası için olursa kalben ihlaslı olursa fakat yapmış olduğu amel, fiil, Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine uygun değilse o amel hangi amel olursa olsun makbul değildir. Niçin? Çünkü Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadiste Ümmü Hayşe Radıyallahu Anha rivayet etmiş olduğu hadiste "Men amile amelen leysa alayhi amrun fehuve redd" ve fi rivayet-i Müslim men ahedese fi amrinna hada ma leysa bihi fehuve redd. Bu iki hadis Bidatçıların bel kemiğini kıran muazzam iki rivayet. Bu İslam dininde bir kaidedir bu iki hadis. Ne diyor? Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel Kur'an ve sünnete uygun değilse o amel merdüttür. Müslüman ne ise her kim bir amel yapar, o yapmış olduğu amel sünnetimize yine uygun değilse yine makbul değildir diyor. Dolayısıyla burada mutlaka ve mutlaka niyeti Allah rızası için olması gerekiyor. Dediğimiz gibi kalben ihlaslı olursa yine, kalben Allah rızası için ben bu ameli yapıyorum. Mesela örneğin, mevlüt yapıyorum. Kalben ihlaslı Allah rızası için ben mevlüt yapıyorum. Ha bir bakmak lazım bakalım. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde var mıdır bu? Şöyle sünneti böyle açtığımız zaman yoktur. Ashab'a bakalım. Ashab da bunu yapmamışlar. Tabi'ine bakalım. Tabi'in de bunu yapmamışlar. Etba'at tabi'ine bakalım. Onlar da yapmamışlar. Demek ki bu sonradan çıkan bir şeydir. İşte men amile amelen leyse aleyhye fah hadisin hükmüne giriyor bu. Mutlaka o yapılacak olan amel Kur'an'a ve aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine uygun olması gerekiyor. Bu bir kaidedir. Uygun olmadığı zaman merdüttür. Yani makbul değildir. Makbul değildir. Onun için bu iki hadis, bidatçıların bel kemiğini kıran muazzam iki hadis. Onun için bazı alimler demişler ki, bidatçının tövbesi bile söz konusu olamaz. Bidat çıkaran, bidat çıkaranın tövbesi söz konusu bile olamaz. Niçin? Çünkü adam tövbe et, tövbe etme ihtiyacı duymuyor ki, Onun dinde olduğunu, red olacağını inanmıyor ki. Tövbe etme ihtiyacı hissetmediğinden dolayı burada bir açığın tövbesi yoktur. Yoksa o da tövbe ederse, "Ya Rabb, ben pişmanım. Allah'ım ben bunu bilmiyordum." dediğim zaman Allah Azze ve Celle müşriğin bir tövbesini affediyor. Dolayısıyla burada bir at çıkaran, bir atından tövbe etme ihtiyacı hissetmediğinden dolayı Burada alimler böyle söylemişler. Bunun hikmeti bu şekildedir. Men amile amalan, leysa alayhi amruna fehura. Dediğimiz gibi ihlasla işlemedikçe hiçbir ibadet kabul olunmaz. Adam namazdan sonra diziyor cemaati. Biz de çok yaptık. İmamın arkasında bilmiyorduk ama elhamdülillah sohbetlere katıla katıla bunların bid'at olduğunu anladık sonunda elhamdülillah. İmam başlıyor. Sübhaneke ya daimen baqi. Sübhanallah. Cemaat kuru bir şekilde. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah. Ala nimetil İslam ya Rabbi daimen leke şükür. Elhamdülillah. Cemaat hepsi elhamdülillah, elhamd Sübhanallah. Ne nزل ne nزل Allah bi bihi min sultan. Allah ve Resulü bunu indirmedi. Onlar Aleyhissalatu vesselam bunu uygulamadığı halde biz niçin burada uyguluyoruz? Yani biz Aleyhissalatu vesselam'dan daha mı iyi dini biliyoruz ki bunları yapıyoruz? İşte ben ahdethu fi amrina hada ma ليس منه Hangi amel olursa olsun Kur'an ve sünnete aykırıysa o مرددdır. Duvara çarpılacak bir ameldir. İhlasla işlemedikçe ve o amel Kur'an ve sünnete uygun olmadıkça kabul olmaz. İşte Allah'tan başka hak ilah olmadığına şahitlik etmenin muhtevası da budur. Baba, sorun hadi sorun. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmadıkça hadi kızım hiçbir ibadet kabul olunmaz. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahadet etmenin şey. mühtevası da budur. Baba. Baba. Ve burada şahadetin delili diyor ki müellif rahimehullah ve fedelilü şehadeti kavluhu taala şehadatu en illa Allah şehadatu en la illa شهادة ان لا اله الا هو والملائكه واولو العلم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم الله عدالتي ayakta tutarak kendisinden başka hak ilah olmadığını şahitlik etti. Melekler de ilim sahipleri de buna şahitlik ettiler. Ondan başka hak ilah yoktur. Azizdir Celle Celaluhu Ve bunları İbn-i Etheim'in Rahim'in Allah'a şerh ederken Diyor ki Ayet-i Kerim'de Ayet-i Kerim'de Allah Subhanehu ve Teala'nın Kendi Zatı hakkında Ondan başka hak ilah olmadığına Şahitlikte bulunduğu Meleklerin ve alemlerin Bu hususta şahit olduğu Beyan edilmektedir Aynı şekilde Yüce Allah'ın Adaleti dimdik ayakta tuttuğu ifade edilmektedir. Daha sonra Yüce Allah, ondan başka hak ilah yoktur, azizdir, hakimdir buyurarak bu hususları iyice pekiştirmektedir. Ayet-i Kerime, alimlerin, alimlerin şanına, yüceliğine dikkat çekmektedir bu, burada. Çünkü Allah Azze ve Celle, onların da kendileriyle, kendisiyle ve meleklerle birlikte şahitlik ettiklerini ne yapmaktadır bu ayette? Bildirmektedir. Bildirmektedir. Burada ilim ehli olanlar alimlerden kasıt, onun şeriatını bilenlerdir, bilenlerdir. Şerefli Resulleri ise öncelikle onların arasındadır. Bu şahitlik en büyük şehadettir. Niçin? Çünkü şehadet eden ve hakkında şahitlik edilen oldukça büyüktür. Şahitler Yüce Allah melekleri ve alimleridir. Hakkında şahitlik edilen ise Yüce Allah'ın uluhiyetinin tevhididir ki bu ondan başka hak ilah olmadığının alametidir. Azizdir, hakimdir buyruğuyla vurgulamaktadır Allah'ın sebebi. Ve burada müellif rahimullah devam ediyor. Diyor ki وَمَعْنَاهَا لَا مَعْبُودُ بِحَقِّنْ اِلَّا اللّٰهِ İbadete hakkıyla layık olan Allah'tan başka ilah yoktur لا إله أي نفيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبوتا لعبادة الله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه الله أكبر تكرر ومعناها لا معبود بحق إلا الله أي لا اله نفيا أي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا لعباده الله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه diyor ki burada bu şahadetin anlamı şudur diyor Allah'tan başka hak mabud yoktur la ilaha ay Allah'tan başka Allah'tan başka ibadet o o olanların tümünü ödecidir Biz daha önce la ilahe illallahın manasını diğer bölümümüzde zikretmiştik ama gene burada zikretmekte bir fayda vardır. Burada biliyorsunuz Türkçe kitaplarımızda la ilah illallah cümlesi geldiği zaman nasıl tercüme ediliyor? La ilah illallah, ey Allah'tan başka ilah yoktur. Öyle değil mi? Tercüme devrede geçiyor. Açın. Çoğu kitaplarda Allah'tan başka İlahi yoktur yazıldığı zaman La ilahe illallah yazıldığı zaman Allah'tan başka ilah yoktur tercüme ediyorlar. Tabi ki bu yanlış bir tercümedir. Niçin sorulduğu zaman Çünkü sen burada La ilahe illallahı Allah'tan başka ilah yoktur dediğin zaman O zaman bütün mevcudatı Allah'la beraber ne yapmış olursun? Eş göstermiş olursun. Niçin? Çünkü ilahlar çoktur. Örnek verecek olursak Taşa taparlar, ağaca taparlar, putlara taparlar Şahıslara taparlar, şanşöreye taballar Mevkiye taparlar, ineğe taparlar Öküze taparlar Futbolcuya taparlar Bir ara Bir ara Maradona geldi Futbol ilahı Türkiye'de diye gazete bir başlık attı Bilmem Sofya oran geldi İşte bilmem ne tanrıçası Türkiye'de diye bir başlık attılar İlahlar çoktur Ha burada biz ne yapacağız? Bunları, bu batıl ilahları ayırt edebilmemiz için o La İlahe illallah'ı bu şekilde tercüme etmemizde en güzel şeydir. Nasıl? Ey La İlahe illallah Bi Hakk'in Allah'tan başka ibadete hak ve müstahak olan yoktur. Allah'tan başka ibadete hakkıyla layık ve مستحق olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bunun tercümesi bu şekildedir. Onun yanında ey bi hakkin hakkıyla yani müellif rahmetullah geçti burada. La meabude bi hakkin illa Allah diyor. İbadete layık olan Allah'tan başka hak ilah yoktur ve olamaz. İşte bu bütün bu batıl ilahları erdedebilmemiz için O la ilahe illallah'ın yanında Bi hakkın Bu hak kelimesini Mutlaka ve mutlaka koymamız lazım Koymadığımız zaman Allah muhafaza dediğimiz gibi Bütün mevcudatı Allah ile beraber eş göstermiş oluruz Ha o zaman Bu hak kelimesini Mutlaka ve mutlaka Koymak lazım Ve burada Biliyorsunuz la ilahe Ey nefi İllallah ise isbat kabuldür demek. Ve burada Kelime-i Tevhid'de Allah lafzı-i celil, L'nin lafzı dilmiş haberinden bedeldir. Takdiri Allah'tan başka ilah yoktur şeklindedir. Haberi hak kelimesiyle takdir etmekle şu probleminin cevabı da açıklık kazanmış olur. Nedir? Allah'tan başka ibadet olunan ilahlar olmasına rağmen Nasıl olur da Allah'tan başka ilah yoktur denilebilir. Adam şeyhinden istiyor, veliden istiyor, ölülerden istiyor, kabirlerden istiyor. Hani Allah'tan başka ilah yoktur? Öyle değil mi? Hemen la ilah illallah geldiği zaman Allah'tan başka ilah yoktur diyor, gidip şeyhinden istiyor. وإذا سألك عبادي عني إني قريب demişiyor Allahu Teala Celle Celal. Şayet kullarım bana sorarlarsa ben yakınım demiyor bakın dikkat ediniz burada demiyor ya Muhammed söyle ben yakınım hayır diyor ben yakınım diyor. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ı bile aracı koymuyor burada. وإذا سألك عبادي عني إني قريب demişiyor ki kul inni karib Hayır, inni karib diyor, ben yakınım diyor. Dolayısıyla burada Yüce Allah onlara ilah edindiği gibi, Yüce Allah onlara ilah edindiği gibi onlara ibadet eden kimseler de onlara ilah edinmişlerdir. Çünkü Allah'tan başka ibadet olan ilahlar olmasına rağmen nasıl olur da Allah'tan başka ilah yoktur denilebilir? شكي فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك دهشة لآيتنا أكثر أشك آيتنا والمصنر آمان وإنسان لرسل صبيوا آمان يا ربي فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك Rabbinin emri gelince Allah'ı bırakıp da tapındıkları ilahları onlara bir fayda sağlamadı Hud suresinde buyurmuyor mu Allah Azze ve Celle? Hatta başka ayetlerde geçtiği gibi, ولا إنسَمَعُ ولا إنسَمِعُ لَكُمْ مَسْتِجَابُ لَكُمْ ولا إنسَمَعُ مَسْتِجَابُ لَكُمْ şu yalda yalvardığınız yakardığınız Onlardan medet umduğumuz öleler var ya, şu ölmüş olanlar var ya, evliya dediniz, Allah dostları dediniz bu evliyalar var ya, şayet onlar sizi duysalar dahil icabet edemez diyor Allah Azze ve Celle. İcabet edemezler. İcabet edemezler. Resuller burada kavim yerine şöyle diyorlardı. Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur diyorlardı. Resuller. Dedikleri halde nasıl olur da Allah Azze ve Celle'den başkası için uluhiyeti, ilahlığı kabul ederiz. Diyorlar ki biz onlara ibadet etmiyoruz. Ya biz onlar Allah katında daha büyük mertebe, mertebede olduklarından dolayı bizi Allah'a yaklaştırmak için Biz onlara aracı koyuyoruz. Aynı şey müşrik devrinde, cahil devrinde putları yapıyorlardı Abu Cehiller, Ebu Lehebler. Yakarrubuna ila Allahi zulfe diyorlardı. Onlar bizi Allah'a yaklaştırıyorlardı. Aynı şekil zamanımızdaki insanlar var. Yakarrubuna ila Allahi zulfe diyorlardı Mekke müşrikleri. Şu andaki bir adama sorduğun zaman sen ne için böyle şehinden istiyorsun? Ya bu diyor Allah dostudur. Allah katında e, amelleri daha makbul. Nereden biliyorsun daha makbul olduğunu? Kim sana söyledi? Kim sana söyledi daha makbul olduğunu? E? E diyor işte Allah katında daha makbul olduğu olduğunu bildiğimiz için diyor e, Onu aracı koymakta bir beis yoktur diyor. Duamız yüzde yüz kabul olur diyor. <Sessizlik> Aman ya Rabbi. Bir ara ben onların iç, içerisindeydim. Rabbim aralarından bizi çekip aldı. Elhamdülillah. Allah hamdolsun. Evet. Nerede kalmıştık? Resuller kavimlerine kavimlerine Allah'a ibadet edin. Sizin onda başka ilahınız yoktur dedikleri halde nasıl olur da Allahu Azze ve Celle'den başkası için uluhiyeti ilanı kabul ederiz? Bu problemin cevabı la ilahe illallah cümlesinden haberinin takdir edilmesiyle verilmiş olur. Biliyorsunuz la ilahe illallah bütün batıl ilahları reddederek la ilahe illallah Bütün batıl ilahları reddederek ortadan kaldırdığının ve isabet ederek ortaya koyduğunun ne olduğunu burada ne gösteriyor? Açık bir şekilde belirtmektedir, kavramaktadır. Açık bir şekilde bütün batıl ilahları bu la ilah illallah reddediyor. Buna göre deriz ki Allah'tan başka kendisine ibadet olunan ilahlar ancak batıl ilahlardır. Hak ilah değildirler. Bunların uluhiyette en ufak bir hakları ve payları yoktur. Olamaz. Allah Azze ve Celle ذَلِكَ بِاَنَّ اللّٰهُ وَالْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَاَنَّ اللّٰهُ وَاَلْعَلِيُّ الْكَب۪يرُ buyuruyor. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. ذَلِكَ بِاَنَّ اللّٰهُ وَالْحَقُّ Ondan başka taptıkları için Ondan sonra taptıkları ise hiç şüphesiz batıldır. Muhakkak Allah çok yüce ve yüksektir ve çok büyüktür buyurdu Allahu Azze ve Celle. Buna Yüce Allah'ın başka ayette şöyle belirtmektedir. Kal Allah-u Azze ve Celle. أَفَرَأَيْتُمِ <Sessizlik> افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذكر وله الانثى تلك اذن قسمه ضيزه إن هي إلا أسماء سميتموها, سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان Ey ittibeun illa zann wama tehawal anfus welaqad jaa'ahum min rabbihim alhuda welaqad jaa'ahum min rabbihim alhuda Şimdi haber verin Lat ve Uzza'dan ve diğer üçüncüleri olan Menat'tan sizi erkek ona sizi erkek ona dişi öyle mi Öyleyse bu insafsızca bir paylaştırma. Onlar ancak sizinle atalarınızın taktığı kuru isimlerden ibarettir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Me enzelallahu bihimin sultan. Allah azze ve celle onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar sadece zanna ve nefislerinin hevasına uyuyorlar. Halbuki Rablerinden onlara yol gösterici... Gösterici de geldi. Necm Suresi 23. Ayet. Yine Allah'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği, naklettiği şu buyruğunda bu nedenle etmektedir. Ne te'abudûne min dûnihî illa esmâen semmeytumhâ. سَمَّيْتُمُ هَا أَنْتُمُ أَبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ Sizin ondan başka yaptıklarınız ancak sizinle babalarınızın taktığı kuru isimlerinden başka bir şey değildir. Başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانُ Hiçbir delil. İndirmemiştir buyurdu Allah Azze ve Celle. Buna göre La ilahe illallah Allah'tan başka ma'bud yoktur. Dediğimiz gibi La ma'bude bi hakkın illallah Hakkıyla ibadete layık olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Demektir Onun dışındaki ma'budlar Tapınanların ileri sürdükleri Uluhiyetleri Hakiki bir üriyet değildir. Adam ineye tapıyor, farelere tapıyor, öküze tapıyor, ineye tapıyor, ferçe tapıyor. tapıyor, düşünün. İşte La İlahe illallah, bütün batıl ilahları reddederek ortadan kaldırdığının beni olduğunu açık bir şekilde bilmektir, kavramaktır. La İlahe illallah, Ey Bi Hakkın Hakkıyla وبرض المألف رحمه الله دوام دير وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى بلون تفسير الله عز وجل الشبوره وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون الزخرف يرمس يرمس كذلك آية باشك آية تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون مرد ديوركي Bu şehadetin onu açıklayan tefsiri diyor. Yüce Allah'ın şu buyruklarındandır diyor. Ayette geçtiği gibi hani İbrahim babasına ve kavmine Muhakkak ki ben sizin beni yaratan müstenâ bütün ibadet ettiklerinizden uzağım. Gerçekten o bana yol göstericidir. İbrahim bunu belki dönerler diye ardından geleceklere kalıcı bir kelime kıldı. Buyurdu Allah-u Aziz Hocam. Ve burada de ki ey kitap ehli ayetin devamı başka ayette Kul ya ehlel kitabi burada Kul ya ehlel kitabi çağrı kimedir? Yahudi ve Hristiyanlara kitap ehlidir çünkü onlar. Kul ya ehlel kitabi bizimle sizin aranızda eşit bir kelime gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Kimimiz kimimizi Allah'tan rab edinmeyelim. Allah'a tazim ettiğimiz gibi birbirimizi tazim etmeyelim. Allah'ı tazim ettiğimiz gibi birbirimizi tazim etmeyelim. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim dediğimiz gibi tekrar ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Eğer yüz çevirir deyin ki feşhedü şahid olun ki biz gerçekten Allah'a teslim olanlarız. Ali Emrah Suresi 64. ayet. Burada İbn-i Utheym'in Rahim'in Allah'a bunu şerh ederken diyor ki ilk ayette sözü geçen İbrahim Haniflerin önderi ve Allah'ın halidir diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Resullerin en faziletlisidir. Allah'ın halidir. babası âzerdir. Hani ayette ve iz qale ibrahim li abih âzer geçiyor. İbrahim A.S.'ın uzağın anlamındaki berâun sözü berâattan gelen sıfatı müşebbihedir ve ben beriyim ifadesinden daha delidir. Onun muhakkak ki ben sizin ibadet ettiklerinizden uzağım sözü eyla ilahe ifadesine denktir. Beni yaratan müstesna sözü de illallah ifadesine yine denktir. O halde mülk ve tesarrüfünde ortak olmadığı gibi Yüce Allah'ın ibadetinde ortağı yoktur. Ve bunun delili ise Allah Azze ve Celle اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ buyuruyor. İyi bilin ki yaratma da emretme de yalnız onundur alemlerin Rabbi Allah ne kadar yücedir. Burdu Allah Azze ve Celle Araf suresi 54. ayet. İşte bu ayette yaratma ve emretmede de ve emretme de bir ve tek olan alemlerin Rabbi Allah'a has kılınmıştır. Bu sebeple hem yaratma hem de kevni ve şerri emir ona ona aittir. İbrahim Aleyhisselam'ın gerçekten o bana yol gösterecektir sözü beni hakka ulaştıracak ve hakka uymada beni muvaffak kılacaktır anlamındadır. İbrahim'in ardından gelecekler de bıraktığı kalıcı kelime Allah'ın dışındaki her ibadet edilenden uzaklaşmaktadır. Ardından ardından gelecekler kastedilenler onun soyudur. Belki dönerler diye buyruğu şirki bırakıp bu kelimeye dönerler diye burada demektir. İslam'ın Rahimullah'ın zikrettiği ikinci ayette kitap ehli kitap ehli Yahudi ve Hristiyanlarla tartışmak üzere Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yönetmiştir. Bizimle sizin aranızda eşit bir kelimeye girin buyurduğu söz konusu kelime davamında zikredildiği gibi şudur. İbn-i devam ediyor diyor ki, Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp birbirimizi, Allah'ı bırakıp birbirimizin değerini, diğerini, Rab edinmesin. Allah'ı bırakıp da birbirimizi, birbirimizin, birbirimizin diğerini, Rab edinmesin. Ve böylelikle, Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. İşte bu, La İlahe İllallah'ın manasıdır diyor İbn-i ete Ve burada bizim de sizin aranızdaki eşit olan buyruğu bu hususta sizde ve biz eşitiz, denktir demektir diyor. Kimimiz kimimizi Allah'tan başkara edinmeyelim sözü yani Allah Azze ve Celle'yi tazim ettiğimiz gibi birbirimizi tazim etmeyelim. Allah ibadet ettiğimiz gibi birbirimize ibadet etmeyelim. Allah'tan başkasından hüküm koyma yetkisini görmeyelim. Tek yetki ve tek hüküm koyma sahibi Rabbul Alemin'dir. Eğer davet ettiğiniz kimseler bu hususta yüz çevirirlerse onlar ilan edin, onlara ilan edin. Ve onları şahit tutun ki sizler Allah'a teslim olmuş kimselersiniz. Onların inatlarından şu muazzam la ilahe illallah sözünden yüz çevirmeerinden sizler uzaksınız diyor Rahimullah. Ve burada müellif Rahimullah Muhammed İbni Abdülvahhab Rahmetullahi Aleyhi devam ediyor kitabında diyor ki müellif Rahimullah والدليل الشهادة أن محمد الرسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصون عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم محمد الله نرسل أصدقون شاهدلك أتمنى دليله يجاء الله جل جلاله أن تظن كسى ذا كنسيندأليه راسول جلستك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك سألك Size çok düşkün, millere oldukça şefkatli ve merhametlidir buyuruyor. Tevbe suresi 128. ayet. Burada bunu şerh ederken İbn-i Uteymin diyor ki, Kendinizden buyruğu sizin cinsinizden demektir. Hatta o sizinle aynı şekilde ve sizin aranızdadır. Allah Azze ve Celle bu, burada şöyle dine getiriyor. Rabbul Alemin. Hüvellezî ba'te fil ummiyine rasûlen يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ كENDİNİZDEN O O MÜMİNLER ARASINDA KENDİLERİNDEN ONLARA ONUN AYETLERİNİ OKUYAN Onları ardında onları arındıran, onlara kitabı ve hikmeti öğretip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberi gönder e, peygamber gönder gönderendir. Tekrar o müminler arasında kendilerinden onlara onun ayetlerini okuyan, onları aralarından onları arındıran, onlara kitabı ve hikmeti öğreten yani hikmet demek burada sünnettir maksat. Burada hikmet denildiği zaman sünnet anlamına geliyor. Ve sünneti öğreten ve bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar daha önce apacık bir sapıklık içindeydiler. Buyurdu allah azze Aziz Hocam. Size ağır gelen bu yüce Resul'e de ağır gelir ve size faydalı olacak şeyleri elde etmenize ve gelecek zararları da önlemesine çok dikkat eder. Çok arzular müminlere karşı Çok merhametli, şefkatlidir. Özellikle burada müminlerin söz konusu edilmesi, kafir ve münafıklara karşı cihat etmek ve onlara karşı sert davranmakla emrol olmasın emrol olmasındandır. Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sıfatları, onun Allah'ın gerçek Resulü'nün oluşun ortaya koymaktadır. Çünkü Allah Azze ve Celle Muhammedur Resulullah Muhammedur Resulullah Muhammed Allah'ın resulüdür. Bu diyor. Başka ayette kul ye eyühennas. Deki ay insanlar. Burada ey müminler değil. Ey Müslümanlar değil. Kul ye eyühennas, ey insanlar. Burada Yahudileri de kapsıyor, Hristiyanları da kapsıyor, Budistleri de kapsıyor. Eee bütün dünya insanları kapsıyor. Kul ye eyühennas. İnni Rasulullah ileykum cemia ben Allah'ın resulüyüm. Şüphesiz ben size hepinize gönderilmiş Allah'ın resulüyüm. Kul ya eyyuhen nas inni Rasulullah ileykum cemia. Bu Allah'ımızdaki ayet-i kerimler oldukça çoktur ve bunlar Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın gerçek Resulü olduğunu kesinlikle ortaya koymakta burada muallif rahimuhullah devam eden kitabının ve diyor ki ve ma'na şehaadatü anna muhammadan Resulullah ta'atahu فيma emara وتصdiquhu فيma akhbara ve اجtinaabu ma neha anhu ve zajara ve lyu'bada Allah illa bime şara'a diyor. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmenin anlamı diyor. Emrettiği hususlarda ona itaat etmek, verdiği haberlerde ona tasdik etmek, yasakladığı hususlarda uzak durmak ve ancak onun getirdiği şeriata uygun olarak ibadet etmektir diyor. Burada İbn-i Usaymin Bunu şerh ederken diyor ki Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmenin anlamı Kureyşli Haşim oğullarına mensup olan Abdullah'ın oğlu Muhammed'in Allah'ın cin olsun, insan olsun bütün yarattıklarına göndermiş olduğu Resulü olduğu dil ile ikrar edip kalp ile iman etmektir. Nitekim Allah'u azze ve cel وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ cinleri ve insanları ancak ve ancak bana kulluk etmeleri için yarattım. Yüce Allah'a ibadetin tek yolu ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği vahiy yoludur. Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihî <tabarak> lil lil'âlemîne nezîrâ. Hak ile batılı ayıran furkanı alemlere uyarıcı olarak diye kuluna indiren Allah ne yücedir. Bu şahadetin gereği Resulullah sallallahu aleyhi ve verdiği haberlerde tasdik etmek ve emirlerini yerine getirmek suretiyle getirmek getirmek yasakladığı hususlardan uzak durmak ve Allah'a ancak onun getirdiği şeriata göre ibadet etmektir. Yani yine bu şehadetin gereği olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rububiyette kainatın işlerinin idare edilmesine herhangi bir yetkisinin olmadığına ya da ibadette hak sahip olmadığına ne yapmaktır? İnanmaktır. Çünkü aksine o bir kuldur. Ona ibadet edilemez. O bir resuldür. Yanlanamaz. O Allah'ın dilediği dışında ne kendisi için ne de bir başkası için herhangi bir fayda ya da zarar sağlama gücünün sahip değildir, sahiptir. Kimi diyor? Şefaat ya Resulullah. Ya diyor zaten Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam ahirette bize şefaat etmeyecek mi? Etmeyecek mi? Evet. Ya ama diyor işte ondan şefaat diliyoruz. Ne var bunda? Şefaat diyor Resulullah demek doğru değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle'den izinsiz hiçbir beşer, hiçbir Resul, hiç kimseye kimseye şefaat edemez. Şöyle diyebilirsin mesela. Ya Rab Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bana ahirette şefaatçi kıl diye diyebilir misin? Ama şefaat ya Resulullah demek doğru değildir. Ya Rabbi ahirette kıyamet gününde aleyhissalatu vesselam'ı bana şefaat çıkıl, şefaat eyle ya Rabbi diye dua edilir. Ve en doğru olan budur. Çünkü Allah Azze ve Celle ''Kul la a'kulu lekum indi khazainullahi ve la a'lamul gayb ve la a'kulu lekum innime lekunu in'' et tabi'a illa ma yuha illa ma yuha. Deki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahiy olanı uyarım. Buyurdum. O halde o kendisine emredilen şeylere uyan bir evir kuludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ayette قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ دَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ اِنِّي لَيُّ جِيرَن۪ي مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا De ki şüphesiz ben size ne bir zarar ne de bir hayır sağlam imkanıma sahibim. De ki gerçek şu ki beni evet beni Allah'tan asla kimse kurtaramaz ve ben ondan başka sığınacak Bir kimsede asla bulamam buyurdu Allah Azze ve Celle. Yine Allah Azze ve Celle başka ayette قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْسًا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْثَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ مَثْنَ السُّءٍ اِنْ اَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Buyurdu. Allah Azze ve de ki ben kendi kendimi Allah'ın dilediğinden başka ne bir faydaya ne de bir zarara güç getiririm. Eğer kaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapardım ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben ancak iman eden bir topluluk için bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim burada Allah Azze Hocam. Böylelikle şunu öğrenmiş oluyoruz ki Allah'ın Resulü de ondan daha aşağı mertebede bulunan yaratılmışların hiçbiri de ibadete layık değildir. İbadete ancak Allah Azze ve Celle Rabbul Alemin bir ve tek olan Allah yapılır. Kul inne salati. وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَوْمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهُوَ بِذَٰلِكِ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُوا الْمُسْلِمِينَ De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım ve diğer ibadetlerim, hayatımın ve ölümünün alemleri rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim buyurdu. En'am suresi 162. Ve 163. ayet. Ve burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkı yüce Allah'ın kendisini koyduğu konumda görmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkı yüce Allah'ın kendisini koyduğu konumda görmektir. Bu konum onun Allah'ın kulu ve Resulü olmasıdır. Allah'ın salat ve selam üzerine olsun. Ve burada Rahimullah, Şeyh devam ederken kitabına. diyor ki: "Ve delili salat. Ve delili salat ve zekat ve tefsirü tevhid kavlihi taala ve ma umiru illa li ya'budu llaha mukhlisin lehu ddin hunafa wa yuqimuss salata wa yu'tuz zakata ve zalika dinul qayme" Beyle suresi 5. ayet. Diyor ki: Namazın ve zekatın delili ise işte bu kitabın en güzel yönü işte bu Herhangi bir mesele gelindiği zaman velev ki bir cümle olsun hemen delili zikredilmiştir. Hemen delil. İşte فسول ve وَاَدِلَّتُهَا Bazı alimler bu ismi vermişlerdir ve bazı alimler فَلَاثَةَ usul diye demişlerdir. Niçin o edilletuha? Çünkü herhangi bir mesele gelindiği zaman onun delili e, yazılmadan geçilmemiştir. وَاَدِلَّتُهَا Kitabın başında zaten zirktedir diyor. Diyor ki burada işte işte وَدَلِيلُ السَّلَا diyor namazın ve zekatın delili ile tevhidin tefsiri Yüce Allah'ın şu buyruğudur diyor onlara emr olunan sadece dini ona has kılan hanifler olarak Allah'a ibadet etmeleri, namazı ikame etmeleri, zekatı vermeleriydi. İşte budur dost doğru din. Burada İbn Uthaymin rahimeullah bunu şey ederken diyor ki yani namazın ve zekatın dinden olduğunun delili işte yani onlar emir olmadığı emir emir olma emr Olurmadılar mı sadece dini, ona has kılan hanifler olarak Allah'a ibadet etmeleri, namaz ikame etmeleri, zekatı vermeleriydi. İşte budur dost soru, dindir diyor. Bu ayeti kerime, İbn-i Etheim'in diyor ki, bu ayeti kerime göre bütün ibadet türlerini kapsayan ve ancak genel ve kapsamlı bir ayettir. Bütün ayeti kerime, bütün ibadet türlerini kapsayan, genel ve kapsamlı bir ayettir. İnsanın bütün ibadetlerini yüce Allah'a, ihlasla hanif olarak yani diğer bütün din ve yollardan yüz çevirmiş olarak ve onun şeriatına tabi olarak yerine getirmesi ne yapması lazım? Gerekir. Çünkü bu ilahi buyrukta namaz ve zekatın atfedilmesi hususi olanın, umumi olana atfedilmesi kabilindendir. Niçin? Çünkü burada namazı kılmak ve zekatı vermek de ibadettendir. Ancak gücü Allah önemleri dolayısıyla bunları bilhassa zikretmiştir. Namaz bedenin ibadeti, zekat malının ibadetidir. Bu iki ibadet Allah azze ve celalinin kitabında bir arada çokça zikredilmektedir. Ve akimussalâ ve âtu'zzekâ Birçok ayete böyle geçiyor. Wa'tuz zeka ve rk'u ma'ar rakiin. Bu buyruk da başka dinlerden uzaklaşarak ve dini yalnızca Allah'a has kılarak ona ibadet etmenin, namazı kıvamı edip zekatı vermenin Allah'ın dost doğru dini olduğu ortaya koymaktadır. Allah'ın dost doğru dini kendisinden herhangi bir eğrilik bulunmayan din demektir. Zira Allah'ın dininde erilik olamaz. O müstakimdir. Nitekim Allahü Azze ve Celle وَاَنَّ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا اُسْسُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ Şüphesiz ki bu benim dost doğru yolumdur. O halde ona uyun, başka yollara uymayın. Sonra siz onun yolundan ayrılar, ayırırlar. Onun yolundan sizi onun yolundan ayırırlar. En'am suresi 153. ayet. Ve burada sonuç olarak müellif rahim Allah'ın zikrettiği ayeti kerime ibadet, namaz ve zekat söz konusu ettiği gibi tevhidin hakikatını ve onun şirke etmeksizin Allah azze ve celle'yi ihlasla yönelmek olduğu gerçeğini içirmektedir.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 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتِطَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Orucun delili ve haccin delili burada zikretmiş müellif rahimullah. Diyor ki burada ey iman ederler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ta ki korunup sakınırsınız. Haccin delili ise ona bir yol bulabilenlerin O beyti ha haccetmesi onların, Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Her kim küfrederse şüphesiz Allah alemlere muhtaç değildir buyurdu Allah Azze ve Celle. Ve burada İbn-i Üretemir Rahimullah bunları şerh ederken diyor ki Yüce Allah'ın sizden öncekilere farz kılındığı gibi buyruğunda bazı faydaları diyor ki vardır İbn Üteyımir Ve bunları şöyle sıralamıştır. 1, 2 ve 3 madde olarak sıralamıştır. Diyor ki burada orucun önemi çünkü Allah onu bizden önceki ümmetlere de farz kılmıştır. Bu Allah Celle Celalüh'un orucu sevdiğini ve her ümmetin oruçla sorunu tutulduğunu ne yapmaktadır burada? Göstermektedir. İkincisi ise bu ümmetin yükümlülükleri hafifletmiştir. Çünkü nefislere ve bedenlere kısmen zor gelebilen oruçla yalnızca bu ümmet mükellef kılınmamıştır. Daha önceki ümmetlerde de ne olmuştur burada? Oruç onlara da farz kılındı. Onlara kılındığı gibi min Allah azze ve celle Ayette geçtiği gibi كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Yani sizden öncekilere farz kırındığı gibi size de farz kırındı buyurdu Allah Azze ve Celle. Üçüncüsü ise Yüce Allah'ın bu ümmetin dinini tamamladığına işaret vardır. Çünkü Yüce Allah bu ümmette Önceki ümmetler hakkında söz konusu olmuş. Faziletleri tamamlayan bu ümmete de vermiştir. Allah Azze ve Celle ta ki korunup sakınısınız buyruğu ile orucun hikmetini açıklamıştır. Yani sizler orucunuzla Allah'tan sakınmış ve oruca bağlı olarak ortaya çıkan takva özelliklerini elde etmiş olursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orucun bu faydasını şu hadiste dile getirmiştir. Men lem yed' Men lem yed' قول الذوري الذوري والعمل به felesilillah hajete fi en yed' taamahu ve şerabehu. Her kim yalan sözü ve onunla ameli bırakmazsa Allah'ın o kimsenin yemesini ve içmesini terk etmesinde bir ihtiyaç yoktur diyor. Yani burada sadece karnın oruç tutmayacak. Gözün haramlardan oruç tutacak. Dilin gıybetten, hasetten, kalukulleden, dedikodadan şey olacak. Allah'ın bütün yasaklamış olduğu emirlerden uzaklaşacaksın. Sadece yemek içmeden ibaret değil ki oruç. Men لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدعو طعامه وشرابه dir Her kim yalan sözü ve onunla ameli bırakmazsa Allah'ın o kimsenin yemesini ve içmesini tek etmesine bir ihtiyacı yoktur diyor. Ve burada hacca farz oluşunun delili işte velillahi al-nas hacce'l beyte men istata ile sebilâ onu ona bir yol bulabilenlerin o beyti hacce etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır buyur Allah azze ve celle. Ve bunu İbn Uthaymeen rahimehullah diyor ki bu ayet-i kerime Hicret'in 9. yılında nazil olmuştur. Bu ayetle hac farz olmuştur. Ancak yüce Allah'ın ona bir yol bulabilenlerin buyruğunda yol bulamayan kimselerin hac etme yükümlülüğü olmadıklarına delil vardır diyor. Adam mesela fakir Hacca gelme parası yok. İşte Allah Azze ve Celle ona bu haccı farz kılmamıştır. Gücü yeten men istatâ ileyhisse bile buyurdu Allah Azze ve Celle. Adam çok bildiğim şahslar var burada Arabistan'da. 16 seneden beri 17 seneden beri burada hala hacca gitmemiş. Mekke'nin yanında çalışan insanlar var. 10 seneden beri orada çalışan insanlar var. Ümre dahil yapmayan insanlar var. Ümre dahil yapmamışlar. سبحان الله. bu كبوي صلى الله عليه وسلم الدين؟ هل بتسور مدر؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون بمن لا بمن لا بير؟ أقول؟ هل بتسور مدر؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون بمن لا بمن لا Diyor ki burada her kim küfrederse şüphesiz ki Allah alemlere muhtaç değildir sözü. Yani yol bulabilen kimselerin haccı terk etmelerinin küfür olduğuna delilidir. Ancak bu küfür alimlerin çoğunun görüşüne göre dinden çıkarmayan küfürdür. Çünkü Abdullah bin Şakik şöyle demiştir. İyi dinleyin. Allah'ın Mesulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı Namaz dışında hiçbir amelin terkini küfür olarak görmemişlerdir. Demek ki burada haccı terk etmek küfür değildir. Orucu terk etmek küfür değildir. Zekatı terk etmek küfür değildir. Sadece ve sadece diyor ki namazı namaz dışında hiçbir amelin türkini terkini küfür olarak görmezlerdir. Ömer radıyallahu anh buyurdu, la hafza lil islami li ment tereke s-salah Namazı kılmayanın İslam'da yeri yoktu diyor Ömer radıyallahu anh Bakarsın, İsmi Ahmet Muhammed Hüseyin namaz kılmıyor Niye namaz kılmıyorsun sorduğun zaman ya diyor benim kalbim temiz Bir sürü bahaneler sayıyor. Bir sürü bahaneler sayıyor. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Burada El-Mertebetü Thaniye Tabi ki bu El-Mertebetü Thaniye'yi Geçmeden önce Mertebetü'l-üleyi aldık. Bunu inşallah bir dahaki Sohbetimizde bunu alırız. Bir saat küsur oldu. المرتبة الثانية ديو إكنجي مرتباء الإيمان وهو بدعو سبعونا شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان دياء بردى إن شاء الله إكنجي مرتباء بردى بترمش أوليورز هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته